Şimdi Ahmet Şık var gazeteci. Bu olaylar sırasında yaralanmıştı başından da. Ahmet Şık'la durumu bugün de içinde olduğu durumu bir konuşalım istedik. Merhaba Ahmet. Geçmiş olsun. Merhaba. Da, teşekkür ederim. İyi yayınlar herkese. İyi de selam. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz biz de. Nasıldı durum? Ben tabii dün Sinirimden kar olarak hastanede geçirdim bütün geceyi. Böyle bir şey tanıklık etmek çok önemliydi aslında. Ben hastane penceresinden izlemek zorunda kaldım. Bu biz benim için talipsizlikler. Şimdi dayanamadım ve çıktım sokağa. Ee, ama çok açık söyleyeyim biraz burukluk var şimdi. Ee, çok ciddi bir kazanım elde edildiğini düşünüyorum. Ancak alandaki kitlenin herhangi bir amacı kalmadığına tanık olmak biraz kötü. Yani şu nedenle söylüyorum bunu. Ee, biraz politik argümanlardan sıyrılmış bir kitle var ve bu beni biraz e, endişelendiriyor açıkçası. Bir amaçsızlık durumu e, bir vandallığa yol açar mı diye bir tedirginliğim var açıkçası. Çünkü Taksim Gezi Parkı'nda bir polis aracı tarif ediliyordu. Ben tabii o öfkeyi çok iyi anlıyorum. Günlerdir insanlar gaz bombasıyla e, ve şiddetle karşı karşıyalar ama bir şekilde de bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Evet. Polis arabası yakmaktan vazgeçti ama polislerin kullandığı kulübeler filan tarif edip yakıldı. Yani ben eğer dinleyen varsa uyarıyorum burası o park bize ait ve bir parktan yola çıkarak bir takım demokratik ve hak talepli e, argümanlarla yola çıktık. Herkesin bunu hatırlamasını istiyorum. Lütfen bu vandallıktan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum e, ve bütün günlerdir bu görüntüleri, bu ve bence de bir devrim provasına... Tanıklık etmekten kaçınan Türkiye medyası maalesef ki oradaki görüntüleri yayınlayarak işi mecrasından saptıracak. Buna çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Açıkçası biraz endişeliyim. Yani taksit platformundan dinleyen varsa çağrımdır. Yani oraya bir konuşma kursu gibi bir şey ayarlanarak kitleleri sakinleştiren ve bu işin kazanımını elde ettiğimizi belirten bir takım konuşmalar yaparak dağılmayı sağlamaları gerekiyor. Çünkü bu kitlenin nasıl dağılacağını ben bilmiyorum açıkçası. Bu önemli bir kazanımdır. Evet sonuna kadar kutlamamız gerekiyor. Çok çok önemlidir. Yıllardır süre giden bir baskı rejiminin korku eşiğini aşmanın çok önemli bir göstergesi bu. Bu insanlar bunu kanıtladı. Hepsine teşekkür ediyorum ben. Ama lütfen dikkat diyorum yani. Bu benim için çok önemli çünkü. Evet e, Ahmet çok e, yerinde e, olduğunu e, söyleyelim. E, bu Biz de da e, burada e, ve Can Tombil'le biraz önce benzeri uyarıları da e, Hayko Badatla da konuşurken evet. onun endişelerine katılarak onun anlattıklarından daha doğrusu endişeye kapılarak aynı tarzda uyarılar yapma ihtiyacını hissetmiştik senin dediğin gibi fakat belki de şeyi de orada platformda da çalışan arkadaşlarımızı tanıyoruz. Taksim platformunda ve başka şemsiye örgütlerde Onlara da böyle bir uyarıda bulunmaları çok yerinde olur Bunu Evet anlayın. ama şöyle bir sıkıntı var Yani o platformdaki arkadaşlarımızın bir politik dili var Bir politik aidiyeti var Ve yani maalesef meydandaki kitlenin farklı politik aidiyetleri Ya da ciddi bir şekilde apolitik bir kitleyle karşı karşı olduğunuz bilmeleri gerekiyor Onların anlayacağı bir dille gayet makul Nabzı da tutarak çok doğru şeyler söyleyerek bu kitlenin sakince dağılmasını sağlamak bu işi taçlandıracak diye düşünüyorum. Hmm. ve Gerçekten rica ediyorum. Bu yayını dinleyen kim varsa o kitleye hakimiyet kurabilecek Yapabileceğimiz en iyi iş bundan sonra bu. o. Çok, çok önemli. Çok bu bir kazanımdır. Önemli. Herkes bunu sonuna kadar tutacak ve hakkıdır. Bu hükümette de ayağına denk almasını bilecek bundan sonra. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu basit bir şey değildi. Bu gerçekten bir sonun başlangıcını gösteriyor. Bu korku eşiğini kırdı. Artık yeter. Bunu insanlar söyledi. Çok da güzel ifade ettiler. Evet çatıştılar. Çok haklı nedenleri vardı. O öfkeyi çok iyi anlıyorum. Ama lütfen diyorum. Yani başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten rica ediyorum yani arkadaşlarımızdan. Bunu sadece kutlayalım. Bu kadar. Evet çok haklısın. Ondan sonra da zaten Gezi Parkı'nda şenlik havası halinde. Belki de bütün bir bahar <gülüyor> ve yaz boyunca da devam edebilir. Buna hiçbir, Tabii ki. hiçbir engel yok zaten. Elbette yani bu baskıyı, polis terörünü, şiddeti, gaz bombası terörünü bunların hepsini sona erdirecek bir beş gün yaşadık İstanbul üzerinden Türkiye. Bunu herkes için bütün halkımıza anlatmak gerekiyor. Buna buradaki insanlarla bir aidiyet daha bulunmayanları da katarak söylüyorum. O insanlar da demokrasinin ne olduğunu ve mücadele verilerek kazandığını görmüş oldu böylece. Olur da belki oy verdikleri iktidarı demokrasiye yakın tutmaya çalışırlar aynen evet, evet. Çok, çok haklısın çok teşekkür ederiz Ahmet ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar herkese bunu iletmeye çalışacağız tekrar geçmiş olsun hoşça kalın